Müjdeler olsun müjde aslanlar çıktı yola Üstlendiler davayı vermeyecekler mola Sağlam bir akideyle sapmadan sağ sola Yola çıktı geliyor Muhammed'in ümmeti Şirki yere seriyor İbrahim'in milleti Adım adım geliyor, ilmini paylaşıyor. Küfrün karanlığında Hakka davet ediyor. Güneş gibi parlıyor, firdemse çağırıyor. Yola çıktı geliyor Muhammed'in ümmeti. Şirki yere seriyor İbrahim'in milleti.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 bir uyanış başladı müjde olsun ümmete Gece gündüz davet var Kur'an ile sünnete Yiğit davetçilerle bir davet var cennete Yola çıktı geliyor Muhammed'in ümmeti Şirki yere seriyor İbrahim'in milleti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 Adım adım geliyor, ilmini paylaşıyor. Küfrün karanlığında Hakka davet ediyor. Güneş gibi parlıyor, fir derse çağırıyor. Yola çıktı geliyor Muhammed'in ümmeti. Şirki yere seriyor İbrahim'in milleti. Hak'tan uzak topluma tevhidi haykırarak Her çeşit şirki küfrü şu halka anlatarak Delillere dayanıp hakkı hep savunarak Yola çıktı geliyor Muhammed'in ümmeti Şirki yere seriyor İbrahim'in milleti Adım adım geliyor, ilmini paylaşıyor Küfrün karanlığında Hakka davet ediyor Güneş gibi parlıyor, fir çağırıyor Yola çıktı geliyor, Muhammed'in ümmeti Şirki yere seriyor, İbrahim'in milleti Adım adım geliyor,